Rum suresi, altmış ayet olup Mekke’den ha olmuştur. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Eliflammi. Rumlar yakın bir yerde malup oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra Galip gelecekler. Birkaç yıl içinde, Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün, mü'minler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah, dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir. Bu, Allah'ın vaadidir. Allah, verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Bildikleri sadece,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 Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler. Sonra o fenalık yapanların akibetleri en fena bir akibet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı. Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan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 Mü'minlerle kâfirler, birbirlerinden ayrılırlar. İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar, cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.